Selaat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, hicretin ikinci yılıydı. Aylardan Ramazan ayıydı. Ramazan ayının 17. günü cuma günüydü. Burası Bedir Obası'ydı. İslam ordusuyla Mekke müşrik ordusu ilk büyük savaşını veriyordu. Kıyasaya bir savaş oluyordu. Bin kişiye karşılık 300 mümin insan savaşıyordu Onlar Allah yolunda Yardan ve serden geçen müminlerdi Salih ve sadık müminlerdi Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Ordusuna komuta ediyordu Yer yer konuşmalar yapıyor Onlara güç ve kuvvet veren Beyanlarda bulunuyordu Yer yerde uzun uzun Secdeye kapanıyor Dualar dualar ediyordu bu bir avuç mümin mağlup olursa Allah'ım yer yüzünde sana kulluk edecek kimse kalmayacak Allah'ım diye dualar ediyordu. Allahu Teala'nın vaadi vardı. Müminlere yardım edecekti. Rahman Rahim yardımını lütfediyordu. Meleklerden bir ordu gönderiyordu. İslam'ın cangaverleriyle meleklerin de yardımıyla savaş ancak 3-4 saat sürüyordu. Zafer Müslümanlarındı. Müşrikler tam bir panik havasında, nereye kaçacaklarını bilmez haldeydiler. Bedir Ovası bir destana tanık oluyordu. Bedir çevreleyen dağlar Müslümanların kahramanlığına şahit oluyordu. Müminler kendilerinden üç kat fazla olan müşrik ordusunu perişan etmişlerdi. Bedir Ovası'nda bir tarafta sevinç, öbür tarafta panik, hüzün ve kaçış vardı. Ebu Cehil müşrik ordusunun komutanıydı. Tam bir kibir budalasıydı. Müminleri bir lokma gibi görüyordu. Bir kaşık suda boğacaktı. Ama şimdi Bedir meydanında müşriklerin ölüler arasında uzanıyordu. Daha üç saat önce komutlar veren, naralar atan adam şimdi cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Savaş bitiyordu. Müşriklerden yetmiş ölü vardı. Bunlardan yirmi dördü müşriklerin öncülerindendi. Müminlerden ise Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından ise 14 şehit vermişlerdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahabeye kiramına talimatını veriyordu. Müşriklerin ülleri için büyük bir çukur kazılmasını, hepsinin oraya gömülmesini beyan ediyordu. Peygamber Efendimiz şehitlerin cenaze namazını kıldırdı ve defnettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra müşriklerin gömüldüğü yere geldi. Kendisiyle beraber sahabe-i kiramdan bazıları vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin mezarına hitaben Ey Utbe bin Rebi'a Ey Şeybe bin Rebi'a Ey Ümeyye bin Halef Ey Eba Cehil bin Hişam Siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek olarak buldunuz mu? Ben Rabbimin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 Evet şimdi siz Rabbinizin yaptığı tehdidi gerçek manasıyla buldunuz mu? Ben Rabbimin bana olan vaadini gerçek olarak buldum buyurdular. Hazreti Ömer Efendimiz de oradaydı. Hazreti Ömer Efendimiz, Ey Allah'ın Resulü, bu kokuşmuş cesetlere mi sesleniyorsunuz? Onlar ölüp gitmiş değiller midir? diyordu. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Sen benim sesimi Onlardan daha iyi duymuş değilsin. Fakat onların bana cevap vermeye güçleri yetmiyor buyurdular. Medine sessiz bir bekleyişin içindeydi. Müminlerde hüzün vardı, kaygı vardı, umut vardı ve derin derin dualar vardı. Bedir'de savaşan mümin kardeşlerinden bir haber bekliyorlardı. Zafer kimindi? İzzet kime verilmişti? Zillete düğüşar olan kimdi? Medine'de münafıka Yahudilerin de kulakları gelecek haberdeydi. Onlar müminlerin yenileceğini umuyorlardı, bekliyorlardı. Bir avuç insan, teçhissasız insan, büyük bir orduyu yenmesi nasıl mümkün olabilirdi? Haliyle zafer, Mekke müşriklerinin olacaktı. Münafıklar, Yahudiler... Böyle bir sonuç bekliyorlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlattığı Zeyd'i kendi devesine bindirdi Ve Abdullah bin Revaha ile beraber Medine'ye müjde vermeler için gönderdi Peygamber Efendimizin kızı Rukiye savaş öncesi hastaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eşi Hazreti Osman'a savaşa iştirak etmemesini Eşinin hizmetinde bulunmasını beyan ettiler Peygamber Efendimizin Goncagül'ü rukiyesi gün gün eriyordu. Kalbindeki en büyük hasreti, en büyük özlemi, canından aziz olan babasının yanında olmasıydı. Takatten düştükçe, ölümü iş dünyasında duydukça daha bir baba hasretiyle, özlemiyle yanıyordu. Bildiği bir ayeti kerime vardı. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki müşriklerin uçuna gitmese bile Allahu u Teala nurunu tamamlayacaktır. Hazreti Rukiye bu ayeti iç dünyasında duyuyordu. Rabbi Rahim müminlere nice zaferler verecekti. Allah'ın nurunu söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecekti. Bu duyuşlar ve düşünüşler içindeydi. Haliyle babacığı adına kaygı duyması doğru değildi. Ama babasını görebilecek miydi? Her gün biraz daha halsizleşiyordu Giderek bitiyordu Ve gözlerini bir daha Fani dünyaya aşmayacak şekilde kapatıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Gonca Gül'ü Ebedi aleme yürüyordu Sağında ve solunda kardeşleri Hazreti Ümmü Gülsüm Hazreti Fatıma vardı Onlar derin bir hüzne gömülüyorlardı Sahabi kadınlar geliyor Bu büyük acıyı beraber Terenlüm ediyorlardı Ateşin koru Hazreti Osman Efendimizin kalbine düşüyordu. Eşi Rukiye ile nice yıllar beraberdi Mekke döneminde beraberdi Habeşistan'a beraber hicret etmişlerdi. Oradan Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Acılı tatlılı uzun yıllar beraberdiler. Şimdi ayrılık zamanıydı. Şimdi firak zamanıydı. Hazreti Rukiye annemize ilişkin gereken vazifeler yapılıyor ve Cennetül Bahiyye'ye getiriliyordu. Cennetül Baki mezarlığına defnedeceklerdi. Medine'deki müminlerin hepsi mezardaydı. Tam bu zaman diliminde Hazreti Zeyd ile Hazreti Abdullah bin Revaha müjde yüklü haberlerle Medine'ye geliyorlardı. Onları gören müşrikler ve münafıklar etrafını kuşatıyorlardı. O büyük haberi bekliyorlardı. Zillet miydi, izzet miydi? Zafer miydi, mağlubiyet miydi? Yahudiler ve münafıklar olumsuz haberi iştiyakla bekliyorlardı. Hazreti Zeyd binitinin üzerinden çevresindeki insanlara bakıyor, neredeyse bir tane dahi Müslüman göremiyordu. Şaşırıyor, hayretler ediyor. Bu nasıl olurdu diyordu. Medine'de kalan müminlere ne olmuştu? Neden hiç kimseyi göremiyordu? Hazreti Zeyd binitinin üzerinde Allahu ekber. Allahu Ekber diyor, Müştü haberi ilan ediyordu. Hazreti Zeyd, Ebu Cehil öldürüldü, Utbe bin Rabia öldürüldü, Zafer Müslümanlarındır, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Sesi duyan Medine sakinlerinden bazıları, Evlerinin kapılarını açıyordu. Onlardan biri, Ümmü Süleyim'di. Ümmü Süleyim, Bize müjdeler mi getirdin ey Zeyd? Evet ey Ümmü Süleyim, Zaferi biz kazandık. Kureyş'e ağır bir darbe indirdik. Birçoğunu esir ettik. Ordumuz arkamızdan geliyor. Fakat bana ne oluyor ki seni üzüntülü görüyorum? Üm gözlerinden tane tane yaşlar dökülüyordu. Biz de bugün diyordu Üm Süleym. Rasûl Ekrem'in gözlerinin nuru, rûkîyesini toprağa verdik. Efendimiz gelince artık onu göremeyecek. Hz. Zeyd beraber büyüdükleri Hz. Ruhiye'nin ölümünü duyunca derin bir teessüre kapıldı. Hemen devesinden indi, Ümmü Süreyim'e teslim etti ve kabristanlığa süratle yürüdü. Daha kabristanlığa varmadan ellerinde küreklerle cenaze cemaatıyla karşı karşıya geldi. Onlarla kucaklaştı. Gözlerden yağmur misali gözyaşları dökülüyordu. Hz. Zeyd hafif bir sesle, Zaferin Müslümanlara ait olduğunu söylüyordu. Hüzün derinlerdeydi. Bedir gibi büyük bir destan bile yüzlerin kalplerin üzerindeki hüznü alamıyordu. İslam ordusu geliyordu. Büyük bir sevinç, büyük bir heyecanla geliyordu. Tekbir sesleri Uhud dağının bağrında yankılanıyordu. Medine'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve savaşa katılamayanlar bir sevinç iklimine girdiler. Sevinç dalga dalga yayılıyordu. Ama az sonra acılı haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve şeref lordusuna fısıldanıyordu. Sevinç yürüzgarı sessizce kayboluyor, hüzün yürekleri alev alev yalıyordu. Allah'ın sevgilisi nasıl da durar anlaşıyordu. Kainatı kucaklayan gözlerinden tane tane inciler dökülüyordu. Dünya güzeli biricik kızı rukiyesini hayal ediyor, onun muhteşem hayasını hatırlıyor ve yolunu cennetül bakiye çeviriyordu, mezara yürüyordu. Damadı ve kızı rukiyesi zamanıyla Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Efendimizin ciğer paresi uzak diyarlara göç eylemişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin Habeşistan tarafındaki yoluna çıkarlardı, yolculardan, Kızıyla damadıyla ilgili haberler sorarlardı. Kızı Habeşistan'a göç eylemişti ama babanın kalbi de kızıyla beraber gitmiş gibiydi. Medine'de yine beraber olmuşlardı. Rukiye babam dediğinde babasının gönül dünyasına sanki bir nehir akardı. Babası kızım dediğinde kızının gönül dünyasını bir huzur ve sevinç iklimi sarardı. Şimdi kızı Rukiye'si toprağın Bağrındaydı Baba kızının mezarı başındaydı. Gözleri inciler döküyor, mübarek sakalı gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Küçük Fatıması da yanındaydı. Elindeki mendille babasının gözyaşlarını siliyor, kendi de gözyaşlarına boğuluyordu. Gönüller ezel ve ebed sultanına bağlıydı. Rahman Rahim kullarına sonsuz hayatı hazırlamıştı. Asıl hayat ahiret hayatıydı. Ebedi aleme önden gidenler vardı. Kalanlarsa hemen onların arkasından gidiyordu. Ondan geliyor, ona gidiyorduk. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam